kardeşleri muhazzef-i minler. Ashab-ı kiram, efendilerimiz Allahu anh'un İslam'ı bir bütün olarak anladılar, ayaklarına bu çerçevede taşıdılar. İmanlarını, amellerini, hareketlerini Aleyhisselatu vesselam'da nasıl anladılarsa o şekilde hayatlarına tanzim ettiler, tatbik ettiler. Dağrı efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyi öğrendiler. O ikrara, o devlete nail oldular. Mekke sokaklarından çıktılar. Dağrı Mebre'nin kapısına yerdiler. Orada da La ilahe illallah dediler. Demir zırhların içerisine koydular. Öğrenin sıcağında, sokaklarda sürüdürdüler, işken de gördüler. Ama yine La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediler. Aziz Züleyha annemiz razı yallahu aleyha İslam'ın ilk şeklesi ilk şehit, hem ilk şekille. Onu ayvalarını deveye bağladılar. O halde Ebû Cehil Mısrakla bura bura Züleyha annemizi şehit etti. Sonra eşi Yaseri de şehit ettiler. Aynı işkenceyi oğlu da uyguladılar. Oğlu Arma Annesinin babasının o zor geciklerine kendisi tahammül edemedi, onların söylediğini dilleriyle ifade etti. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ı İslam'ı diliyle reddetti. Allah Resulü Aleyhisselam'a koştular, dediler ki ''İnne ammâra'l kefer ya Resulallah'' Hani Ammar diyordun ya, yemin oğlu Ammar, imkan etti ya Rasulallah. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki Ammar ikafil olmaz. Ammar ilimleri ne kadar Müslüman olmuştur. Bütün varlığıyla Ammar iman etmiştir. Biraz sonra Hazreti Ammar ağlayarak Allah Rasulallah Aleyhisselam'a gelir. <gülüyor> Efendimiz buyururlar ki Ammar in'ar du fan eğer tekrar o işkenlese yani kalbi imanla dolu olduğu halde anlar gibi istikamet üzerinde yaşayanları yürüyene onlar bu ayette anlatılan Allah'ın gözabına, Allah'ın davetine muhatap olmayacaklar çünkü ikra bir var onun içerisinde söylediler yani kardeşlerim ashab-ı baktığımız zaman onların sevgine, sürüküne en zor şartlarda bile imanlarının islamlarını, dinlerini, diyanetlerini muhafaza ettiler. Ebu Hanife, Rahmetullah yani El Fıkhul Ecber'inle buyuruyorlar ki İslam'a girmek kolaydır. Ama İslam'da kalmak zordur. Onun için sizi İslam dairesi dışına hangi ifadeler çıkarın bunları mutlaka öğrenmeniz gerekir. Yani Müslüman olduğunuzu zannedersiniz ama insan küfrün içerisindedir. Onun için Abu Haniza rahmetullahi aleyh bu noktaya dikkat çekiyorlar. Peki diyeceksiniz ki hocam nasıl olur? Efendimiz Aleyhisselam vesselam sürekli buyururlar ki Allahümmeh sebbit kalbi ala dini ki ya Rabb senden şunu istirham ediyorum rica ediyorum. Sana niyazdan buluyorum ya Rabbi benim kalbimi senin dinin üzerine sağlayın. Aişe annemiz diyor ki Ya Resulallahu ente Resulullahi Sen Allah'ın Resulü Senin dedi en düşerlerin var Yani bu yolda yürümenin zorluğundan bahsediyor Aleyhisselatu vesselam Onun için Kur'an-ı Hakim Bütün bir ehli iman şu duayı tepkin eder Rabbena la tuzil kurubena Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın akidesini, sünnetini ona gelen Kur'an'ı kabul ettikten sonra kalbimizi şeytanın yollarına, onların ideolojilerine kaydırma diye Allah yalvarıp Kur'an bu duanı size tepkin ediyor. Öyle olur ki bakarsınız kocaman insanlar, belki onların meclislerine girersiniz onlardan Belki gücün içerisine bakmışlar. Şimdi ona dair Bekir'in Ömer'in meclisinde hadise-i şerifi arz ederim. Radiyallahu anhuma. İlahus bu halde var, üstün ne var? Daha ilintisiyle ilahus şekerde ne var? Efendimiz Ali Selamünaleyküm Selam mahiyeti ile sefar ediyor. Hazreti Ali bugün görevi ise ilhidan halecetleri var. Yani insanların bir kısmı dönüyor. bir kısmı müseyyime türkezâv'a inanıyor bir kısmı da diyor ki biz kendimize göre bir İslam uydururuz, bu İslam'a uyarız, yani kendilerinin İslam'ı tebliğ ediyorlar Onların bir grubu diyor ki biz namaz kılarız orucumuzu da tutarız ama sadaka vermeyiz, zekat vermemekiz Diyorlar ki evet sadaka vermiyorsunuz, şu ayeti okuyorlar خُدْ مِنْ عَوَالِهِمْ صَدَكَةً min salatike sekine bulur. Senin duan insanlara sekine olur, selamet olur. Allah bu ayeti peygamberlere, Hazreti Muhammed'e tahsis etmiş Aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla Ebu Bekir'in duası bizim için sekine olmaz ki. Ebu Bekir'e neden sadaka verelim? Vermeyiz diye ondan ret ediyorlar. Şimdi Bunlar kelim-i söylüyorlar nasıl olur da bunların üzerine ordu serkelebilirsin? Ebu Bekir Efendimiz buyuruyorlar ki eğer Peygamber'e verdikleri bir devenin bağını bana vermezlerse vallahi onun için yine bunlarla cevap edelim. Neden? Çünkü bunlar yanlış devirlerle Allah'ın dinini tahrif ediyorlar. Kur'an'ın ahlakını tahrif ediyorlar. Eğer siz benimle gelmezseniz o zaman şu iki kızımı Esma'yı adır, Mevhubi Bekir'i Esma'yı adır, Aişe'yi adır yine bunların üzerine giderim ama Kur'an'ı Kur'an'ı tahrif eden bu insanlara yine müsaade etmez. İmam Tahavî, Ma'in Asad'ından rivayet ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz başkan olur, devlet başkanı Şam'da bir ulud zuhur eder. Bunlar içi içiyorlar, şarap içiyorlar, namazı kılıyor. Diyorlar ki şunus Kur'an'ın bir ayeti yok burada. eş salihat cumaa'un fi ma Diyorlar ki Kur'an uyuyor ya. Ey edip adet amel-i salih işleyenler. Ne isterlerse onu yesinler isinler. Allah onlara bunu sormayacak. Bu topluyorlar. Soruyor, diyor ki bunların cezası ne olmalıdır? Herkesin gönü beyan ediyor. Sonunda Ali Efendimiz buyuruyorlar ki evvela bunları tevbeye davet edelim. Eğer tövbe ederlerse sonra bunlar içki içtiler, onlara içkinin haddini uygulayalım. Hazreti Ömer Ali'nin radıyallahu ıştahatıyla onlara içki haddini uygulayalım. Şimdi bunlar namaz kılıyorlar. Hani şimdi Kur'an Ruslanlığı diyorlar ya bakıyorsunuz bir yerde mütevatil hadisleri inkar ediyorlar kim mütevatil hadisleri inkar ederse kardeşlerim küfre gider Allah'ın ayetlerini havasına göre tefsil ederse küfre gider yani kimisi kalkıp verse ki mucize Kur'an'da yoktur vallahi küfre gider işte bu adamlar gibi küfrün ortasına gider bu adam kim Hazreti İsa aleyhisselamın hadisi inkar ettiğinden, reddettiğinden dolayı İslam'ın yolundan, iman dairesinden dışarıya çıkar. Şimdi ben size bunları anlatıyorum. Benim vaziycem bu. Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam elbetini kaldırdılar. Allahümme zebbit kalbi ala dini kiyara. Yanlış devrilerle birilerinin ümmetimi İslam'la bu konuklara oturmak o zor şartlarda la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kırbacı iner ama Kur'an-ı sünneti emedi idaresine teslim etmeyen her bu hamileler imanullah'ın dergahında hemen nereye şimdi parçaları altında la ilahe illallah Muhammed Resulullah demeye devam eden o büyük imanlar